Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer dinleyenler, Riyazu Salihin hadis kitabımızın 242. babı olan Allah'a hamd ve şükretmenin fazileti konumuz. Konuyla ilgili ayetler. Ey müminler, siz benim de gönül bağınızı hep canlı tutarak ve ayetlerimi sürekli gündeme getirerek beni anın ki ben de dünya ve ahirette iyilikler bahşederek sizi anayım. Hem kalbinizde hem de söz ve davranışlarınızla bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Bakara suresi ayet 152 Eğer emirlerimi boyun eğerek bana şükrederseniz size verdiğim nimetleri kat kat arttırırım. Fakat nankörlük ederseniz bilin ki benim azabım çok çetindir. İbrahim suresi ayet 7 De ki bütün övgüler Allah'a aittir ve yalnızca ona yaraşır. İsra suresi 111 Müminler cennete girince sevinç içinde Allah'a şükredip yalvarırlar. Onların duaları hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a Sonsuz şükürler olsun bize bunca nimetleri bahşeden Yüce Rabbimize diye son bulur. Yunus suresi ayet 10. Konuyla ilgili hadisler Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde peygamber aleyhisselama birinde şarap diğerinde süt bulunan iki bardak takdim edildi. O tarihte içki henüz yasaklanmamıştı. Resulullah bardaklara şöyle bir baktıktan sonra süt bardağını aldı. Bunun üzerine Cebrail seni fıtrata yani insanın yaratılış gayesine uygun olan saf, temiz doğal olan tavra yönlendiren Allah'a hamdolsun. Şayet temizlik ve saflığın sembolü olan sütü tercih etmeyip bütün kötülükten anası olan içki dolu bardağı almış olsaydın ümmetin de senin yolundan giderek içkiyi tabi görüp benimseyecek ve böylece doğru yoldan sapacaktı dedi yine Ebû Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir besmele ve Allah'a hamd ile başlanmayan her önemli konuşma sohbet ve yapılan her iş hayır ve bereketten mahrumdur Ebu Musa El aşşari radıyallahu peygamber aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bir kulun çocuğu vefat ettiği zaman Allah meleklerine kulumun çocuğunu elinden aldınız öyle mi diye sorar. Melekler evet derler. Allah deme kulumun ciğer paresini koparıp aldınız öyle mi buyurur. Melekler evet derler. Allah Peki buna karşılık kulum ne dedi diye sorunca melekler sana hamd etti ve inne lillah ve inne ileyhe raciun. Bizler Allah'a aidiz ve sonunda hepimiz ona döneceğiz derler. Bunun üzerine Allah öyleyse siz de onun için cennette bir köşk yapın ve adını hamd evi koyun buyurur. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Allah bir şey yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan muhakkak razı olur. 243. Bab Peygamber aleyhissalatü vesselama salatü selam getirmenin fazileti. Konu ile ilgili Azab suresinde Rabbimiz buyuruyor. Hiç kuşkusuz Allah ve melekleri peygambere selat ederler. Allah peygamberine karşı çok merhametlidir, ona daima sevgiyle yönelir, onu över, işlerini bereketli kılar, ismini yüceltir ve onun üzerine rahmetini indirir. Melekler de peygamberi çok severler. Onun en yüce makamlara ulaşması, İslam'ın ve Müslümanların üstün gelmesi için Allah'a dua ederler. Onun şerefini gözetmeye, şanını yüceltmeye özen gösterirler. O halde ey iman edenler! Sizin kurtuluşunuz için her şeyini feda eden bu peygamberin izinden yürüyün, tüm gücünüzle davasını destekleyin, ona saygı duyun, onu yüceltin, böylece siz de ona selat edin ve ona tüm kalbinizle esenlikler dileyerek iştenlikle selam edin. Konuyla ilgili Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir kim bana bir defa salatü selam getirirse Allah Celle Celaluhu da ona on defa rahmetle karşılık verir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mahşer günü insanların bana en yakın olanları bana en çok salatü selam getirenlerdir. Evis bin Evis radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselatu vesselam Cuma günü en önemli en değerli günlerinizdendir. Bunun için o gün bana çokça salatu selam getirin muhakkak sizin salatu selamlarınız bana Allah tarafından takdim edilir buyurdu. Bunun üzerine sahabiler ey Allah'ın Resulü sen vefat edip toprağa karıştıktan sonra bizim salatu selamlarımız sana nasıl arz edilecek ki diye sordular. Peygamberimiz Allah peygamberlerin bedenlerini çürümeyi toprağa haram kılmıştır buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yanında adım anıldığı halde umursamama, önemsememe yahut kibirlenme gibi sebeplerle bana salatü selam getirmeyeni kimseye yazıklar olsun. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ben öldükten sonra kabrimin başına toplanıp merasimler yaparak orayı bir ziyaretgah haline bayram yerine çevirmeyin. Beni yad etmek istiyorsanız Bulunduğunuz yerde Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed ya da kısaca Allahümme salli ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem yahut aleyhissalatü vesselam diyerek bana salatü selam getirin. Çünkü her nerede olursanız olun sizin salatü selamınız bana ulaşacaktır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kimse bana salatü selam getirdiği zaman Allah onun selamını almam için ruhumu bana iade eder. Çünkü peygamberler tıpkı şehitler gibi farklı bir boyutta yaşamaya devam etmektedirler. Ali radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Gerçek cimri yanında adım anıldığı halde alacağı sevabı önemsemeyerek bana salatü selam getirmeyen kimsedir. Fedale bin Ubeyd radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bir adamın namazdan sonra Allah'a hamd etmeden ve kendisine salatu selam getirmeden duaya başladığını duyunca bu adam duasında acele etti buyurdu. Sonra o kişiyi yanına çağırdı ve ona veya bir başkasına şöyle dedi. Biriniz dua edeceği zaman önce Allah'a hamd etsin sonra Peygamber'e salatu selam getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Ebu Muhammed Kab bin Ucure radiyallahu anh anlatıyor. Peygamberimize selatü selam emreden ayet nazil olmuştu. Biz meşritte otururken peygamber aleyhisselam yanımıza geldi. Hemen kendisine ey Allah'ın Resulü sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz fakat nasıl selavat getireceğiz onu bilmiyoruz dedik. Şöyle buyurdu ve <mbell> Salih Ale Muhammed ve ale El Muhammed Kemal Salley aleybirabrahim ve ale el İbrahim inne Kam mecid Allah Allah mı belki Ale Muhammed ve ale El Muhammed Kemal bariek Alibirahim ve ale el İbrahim, İbrahim inne hamidun mecid Allah Allah'ım mele Muhammed ve ale El Muhammed Kemal Salley Ale el Ibrahim inne Kam meciddi Allah'ım barik Allah Muhammed ve Allah el Muhammed, kama barik ta Allah el İbrahim. İnne khamidum majid. Bu şekilde bana selavat getirin buyurdu Efendimiz Ali Selam. Manası Allahım. İbrahim ve Aline rahmet ettiğin gibi Muhammed ve Aline onun ehli Beytine de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, yücesin. Allah'ım İbrahim ve Aline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e ve Aline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, yücesin. Ebu Mes'ud El Bediri radıyallahu anh anlatıyor. Saad bin Ubade radıyallahu anh ile otururken, Peygamber aleyhisselam yanımıza geldi. Beşir bin Saat ey Allah'ın Resulü Ahzab suresinin 56. ayetinde Allah sana selavat getirmemizi emretti. Peki sana nasıl selavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam bir süre sustu. Sessizliğinin uzaması sebebiyle biz içimizden keşke bunu sormasaydı diye geçirdik. Çünkü onu üzdüğümüzü sanmıştık derken Peygamber aleyhisselam bize döndü ve şöyle buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el-Muhammed kema salli ala el-Ibrahim ve barik ala Muhammedin ve ala el-Muhammed kema barek ala el-Ibrahim innek hamilun mecid diyerek selavat getiren selamı ise zaten biliyorsunuz. Et-Tahiyat duasında olduğu gibi Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve Selam sana ey peygamber Allah'ın rahmet ve bereketleri seninle olsun diyerek yahut normal selam verir gibi bana selam verebilirsiniz buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hümeyd Es-Said'e radiyallahu anh diyor ki sahabeler Peygamber Aleyhisselam ey Allah'ın Resulü sana nasıl selavat getirelim diye sordular. Peygamberimiz şöyle buyurdu Allahümme salli ala Muhammed ve ala ezvajihı ve zurriyetihı kema salleyte ala ibrahim ve barik ala muhammed ve ala ezvajihı ve zurriyetihı kema barikt ala ibrahim inneke hamidun mecid Allahım İbrahim'in alinine rahmet ettiğin gibi Muhammed'e hanımlarına ve nesline de rahmet et. İbrahim'e hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e hanımlarına ve nesline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen ölmeye layık yücesin. Allah'ım peygamberin şanını hem dünyada hem de ahirette yüce kıl. Onun getirdiği İslam dinini bütün cihana yay ve bu dini dünya durdukça yaşat. Daha önceki peygamberlere ve ümmetlerine ihsan ettiğin gibi ona iman eden ve onun izinden yürüyen ümmetine de dünya ve ahirette rahmet ve bereketler ihsan eyle. Amin, amin, amin. Evet sayıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.